İyi akşamlar sevgili dinleyiciler ben İtır Bağdadi İzmir Ekonomi Üniversitesi stüdyolarından size bir kadının sesi programıyla daha merhaba diyoruz. Bu akşamki konuğumuz sevgili Nazik Işık kendisini ben uzun zamandır kadın hareketinin içinde İzmir'deki kadın oluşumlarından çok iyi tanırım. Bugün de beni kırmadı çok yoğun bir programın içinde geldi. Kendisi aynı zamanda bu dönem CHP'den milletvekili aday adayıydı ama şu anda artık milletvekili adayı değil ama bize bu süreçten de biraz bahsedecek edecek. Nazik Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun. E, alan çalışmaları başladı evet. aday listeleriyle birlikte. Ben zaten alanda var olan biriydim. Hı -hı. Alanda olmaya devam ediyorum elbette. Peki, sizi tanımayanlar için e, ki programı dinleyen Kadın Hareketi'nden olan İzmir'de, evet. bütün bu farklı sivil toplum örgütlerinde olan herkes sizi çok iyi tanır ama siz bir dinleyicilerimize Nazik Işık'ı tanıtabilir misiniz? Evet. Ben 1957 doğumluyum. Ee, İzmir'de liseyi bitirene kadar, İzmir doğumluyum. İzmir'de liseyi bitirdim. Sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne e, gittim. Gidiş o gidiş oldu. Ee, gitmemin nedeni Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmak arzumdu. Bugünkü Kalkınma Bakanlığı. Ee, mülkiyeden mezun oldum ve e, kısa bir dönem iş müfettişliği Yaptım. Ondan sonra e, muradıma naile oldum. Depete'nin sınavlarını kazandım. Oradan da emekli oldum. E, fakat yani tabi hayat bu kadar böyle düz giden bir şey değil. Hele Türkiye gibi hmm. ülkelerde. E, on, 12 Mart'tı e, ortaokul öğrencisiyken yakalamıştım. E, 12 Eylül'ü üniversiteyi bitirmiş, işe başlamıştım Depete'de yakaladığımda. 12 Eylül döneminde tutuklandım, işkence gördüm, yargılandım. Bir buçuk yıl aşkın bir süre, iki yıla yakın bir süre cezaevinde, Mamak cezaevinde yattım. Dokuz yıl süren bir yargılama süreci ve karşı davalar süreci Hı. yaşadım. Çünkü ben de demokratik haklarımı, yasal haklarımı, kişilik haklarımı korumak için mücadele etmeye devam ettim. Kenan Evren dün vefat evet. haberini gördüm. 12 Eylül'ün silindirleriyle ezilmiş insanlardan biriyim. Altından sağ nasıl çıktık bilmiyorum. İnanın, ne hissettiniz hani, o haberi görünce? Şöyle söyleyeyim, hani gerçekten yargılanmadan öldüğü için üzüldüm. İnsan birilerinin arkasından her şeye her şeye rağmen kötü bir şey söylemek istemiyor. Evet. İstememek gerekir diye kendimi frenliyorum. Evet. <gülüyor> CHP'den de hiç şey çıkmadı, ses çıkmadı bu arada. <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi'nde benim yaş kuşağımdaki zarar görmüş çok insanlar. Evet. Bizlerin çocukları da bizlerle birlikte zarar görmüş insanlar. Hı hı. Yakınlarımız, bakın 650 bin kişinin işkenceden geçtiği bir dönemden söz evet. ediyoruz. ...iki yüzün üstünde insanın idamdan geçtiğini gördüğümüz bir dönemden söz ediyoruz. On yaşındaki çocukların idam edilebildiği bir dönemden söz ediyoruz. Yani nereden bakarsanız bakın 650 bin insanın üçer akrabası olsa... Evet. 2 milyondan büyük bir kitleden söz ediyoruz. O, o tarihteydi. Şimdi bu insanların hepsinin çolukları çocukları oldu... Yani bugün Türkiye'den söz ediyorsak bu kitlenin minimum büyüklüğü, bunun en az 5-6 katıdır. Minimum büyüklükten söz ediyorum. Yani Kenan Evren'in şamarıyla, e, tokadıyla karşılaşmamış insan sayısı bugünkü toplumda toplumun ancak... Üçte ikisi falan olabilir. Tabii şunu da unutmamak lazım. Onun psikolojisi de bütün topluma etkiledi. Yani o psikolojiyle bazı şeyleri söyleyememek, bazı şeyleri konuşamamak, pek çok konuda fikir beyan edememek yani bu olaylar olurken. O yüzden ee, Çok onun... doğru bir noktadan söz ediyorsunuz. Psikolojisi e, elbette yani, yani ben hep söylerim kadına yönelik şiddet, e, aile içi şiddet bir demokrasi meselesidir. Öyle mağdur kadınlar hikayesinden ibaret bir hikaye değildir. Çünkü doğduğunuz evde, büyüdüğünüz evde ev içi şiddet varsa e, şiddet karşısında sinmeyi öğrenirsiniz. Hı hı. Şiddet karşısında diklenmeyi öğrenmek ikinci tavırdır. Birinci tavır sinmek ve istenileni yapmak yönündedir. Evet. E, bu tabii insan davranışı, olağan insan davranışı. Onun için... Aile içinde şiddetle karşılaşan insanlar, şiddete tanıklık eden insanlar, şiddetin varmak istediği noktayı e, edinirler, kişilik özelliklerine katarlar ve herhangi bir şiddet karşısında birinci yaptıkları şey ürkmek ve geri çekilmektir, sinmektir o anlamda. Hı hı. Sonrasında da sürekli şiddet tehdidi geliyor mu diye kontrol etmektir, kendini ve çevreyi bu gözle evet. görmektir. Yani evet. zamanının önemli bir kısmını kendi özelliklerini yaratıcı olarak ortaya koymak, yeni şeyler denemeye açılmak yerine nereden geliyor tehlike diye onu bakıp görüp oto kontrolü o yönde arttırmaya harcar insanlar. İşte toplumdaki büyük şiddet vakaları, diktatörlükler tam da böyle bir özellik gösterirler. Onun için evinde şiddet olanın toplumunda şiddet bitmez. Toplumunda şiddet olanın da bu tür diktatörlük heveslileri karşısındaki tavrı direnmekten çok susmak ve beklemek olur. Bu da geçer, bu da geçer. Hikayeleriyle evet. dolu geçer. Ee, Kenan Evren'in bize hibe ettiği 12 Eylül elbette şahsi bir mesele değildir. Kenan Evren'in şahsi gücünden ibaret bir mesele değildir. Konjonktürün başka derin siyasi e, mutabakatların sonucudur derbeler. Ee, yani inanın yarattığı kurumsal bozulma, sözüne ettiğiniz davranış problemleri e, bugün hala etkisini gördüğümüz sonuçlardır. Evet. Bir kuşak sindirilmiştir. Bir kuşak, e, bir kuşağın yaratıcı ve önde olan çocukları, gençleri bir anlamda yok edildiler. Tabii Türkiye'de çok... Canlı bir öğrenci hareketi vardı biliyorsunuz ve şu anda pek çok öğrenci sesini çıkartmıyor pek çok şeye. Ve... E çünkü kurumsal olarak evet. da başka bir düzen oluştu. Bakın bugün e, yani 18 değişiklik geçirmiş olsa bile, önemli 18 değişiklik hı hı. geçirmiş olsa bile anayasamız hala 82 anayasasıdır. Hı. Yani mantığı itibariyle anayasa hala devletin e, vatandaşla ilişkisini düzenleyen Vatandaşın özgürlüklerini ve alanlarını tarif eden değil, devleti korumak anlayışıyla düzenlenen bir anayasadır. Sürekli vatandaşı tehlike olarak gören bir anayasa karşısındasınız ve vatandaşı kontrol etmek üzerine, vatandaşı serbest bırakıp onun girişimciliğini, kişisel yeteneklerini, gelişimini güçlendirmek amaçlı bir anayasa karşısında değilsiniz. Birey odaklı bir anayasa karşısında değilsiniz. Bu anayasanın temel özellikleri bunlar. Onun içinde hani nasıl ev içi şiddet kadının kontrolü kadın bedeninin kontrolü kadınlığın kontrolü üzerinden erkek egemen toplumu yaşatmaya ve güçlü kılmaya dönük bir özellik taşıyorsa insanlara sen ikinci cinsin sen aşağısın sen kontrol edilmesi gereken varlıksını öğretiyorsa bu anayasa da bütün kurumlara hala Devlet çok büyüktür. Devletten başka büyük güç yoktur. Siz zavallı kullarsınız öğretiyor. Halbuki esas olan vatandaştır, insandır, bireydir ve bu insanların gönüllü, özgür seçimleridir. Bizim anayasamız hala bu anayasa. Buraya geçemedik henüz. O yüzden de 12 Eylül bütün kurumlarıyla başka bir şey, sadece davranışlarıyla bir psikoloji toplumu da yok etmesi yaşanıyor. Mesela... Yıllarca kapalı kaldı biliyorsunuz Tabii. bütün sivil toplum örgütleri. Ve üye farklı. olamadığımız için birbirimizle tanışmamız, toleransımız, sosyal sermaye dediğimiz şeyin oluşumu bunlarla engellendi aslında. Ya Sosyal sermayenin çok önemli boyutlarından biri alt kültürdür. Evet. Alt kültür dediğimiz şey nedir? Bizim sizinle bu okulun bünyesinde bu çalışmayı yapa yapa oluşturduğumuz buradaki insani Hı -hı. kapasitenin davranış kodlarıdır değil mi? Hani evet. Bu kodlar oluşmuyor ya da bozuluyor ya da başka bir yere bakarak hani biraz önce aile içi şiddetle benzetme yaparak söylediğim gibi sürekli gözleriniz tehlike nereden geliyor? O bana ne der? Yönetim kurulu öyle mi yapar? Mütevelli heyeti böyle mi der? Dekan nasıl karşılar? Rektör bey ne der? Kapının önündeki güvenlikle ilgili ya da emniyet amirliğinden nasıl bir uyarı gelir? Evet. Sürekli Tehlike yaratabilecek unsurlar neyse sizi frenleyecek, kontrol edecek. Onlar sizi frenlemeden siz kendinizi onlara göre ayarlamaya başlıyorsunuz. Davranış böyle ortaya çıkıyor zaten yani. Kodlar bakın hala yok var değil evet. mi? Yüksek Öğrenim Kanunu'nun çıkışı 12 Eylül'ün tam öncesidir. Ben yok kanununun ilk hazırlanmasında, yüksek öğrenim kanununun ilk hazırlanmasında hasberkader bir uzman yardımcısı olarak yer almış bir görevliydim. Devlet planlama teşkilatında çok şaşırmıştım mesela. Yüksek öğrenimle ilgili kurul kuruyoruz. İçinde iki tane askeriye temsilcisi var. Ya bunlar niye var diyordum yani. Hani niye üniversite eğer hani eğer silahlı kuvvetler akademisinden söz ediyorsak, askeri okullardan söz ediyorsak, yüksek okul niteliğindeki, o zaman bunlar kendi temsilcilerini seçerler, üniversiteler arası kurula gönderirler, değil mi? Hani mantığınız bunu söylemiyor Hı. mu size? Ben de 22 yaşında bir çocuk olarak bu mantıkla hareket edip soruyordum ya bu asker temsilcisi, genel kurmay temsilcisi burada ne arıyor diye yani hani. Ne aradığını sonra öğrendik tabii yani askerler darbe yaptılar ben asker karşıtı olarak konuşmuyorum gerçekten bağımsızlık mücadelesi kazanmış bir e, ordu bizim ordumuz ve Türk Silahlı Kuvvetleri bana göre saygın bir kurumdur saygınlığını korumak ihtiyacı duyduğum bir kurumdur ama ülkeyi yönetecek kurum silahlı Ama seçilmiş askerler değildir, şey değil, seçilmiş sivillerdir. Evet. Aradaki farkı o nedenle herkes kendi kurumunu, kendi görevini doğru yapması. <Gülüyor> Gerekiyor demokrasinin doğru işlemesi için, iyi işlemesi için ve ciddi bir kültür haline gelmesi için buna ihtiyaç bulunuyor. Böyle olmadığı için eleştiriyorum darbe anlayışını, darbeci. Evet. Bugün de bir sivil darbeyle karşı karşıyayız, başka başkanlık özlemleri olanlarla karşı karşıyayız. Başkan babamız gitti, yasalara aykırı bir şekilde kaçak sarayında oturuyor ve hiç utanmadan, Çıkıp e, alanlarda, mitinglerde konuşabiliyor. Ben 400 milletvekili istiyorum diyor ki. Yani her, her partiye de eşit uzaklıkta olduğunu iddia ettiğine göre herhalde kendisi tek başına 400 milletvekiliyle parlamentoya gelecek bu defa. Hani hangi siyasi partiden seçilmiş olurlarsa olsunlar kendisinin 400 askeri olacak herhalde milletvekili orada. Öyle zannediyor bu seçimi herhalde. Böyle abuk sabuk bir noktadayız maalesef. İşte bu 12 Eylül anayasası, bile bu saçmalıklara cevaz vermiyor, imkan vermiyor bakın yani. Onun için belki siyasete buradan geçersek, ben kimimle ilgili başlamıştık. Ee, belki bu mücadelelerin içerisinden gelen ve hala mücadele etme azmini yitirmemiş benim kuşağımdan insanlarla, Benden sonraki kuşakların iyi kaynaştığı ama demokrasiyi ve demokratik kurumların doğru işlemesini büyük bir heyecanla arzu eden insanların iktidar olması lazım. Peki siz dev yani bürokratik görevden ee, toplumsal cinsiyet bakış açısı bir de uluslararası örgüt deneyiminiz var Birleşmiş Milletler'deydi. <gülüyor> evet 6 yıl onları, çalıştım evet. doğrudur. Nasıl hmm. oldu yani bu kadın bakış, bakış açısına nasıl sahip olduğunuz, toplumsal cinsiyet bakış açısı çünkü sizin aynı zamanda feminizm üstüne eğitiminiz de var onu var. biliyorum yani evet. e, İngiltere'den doktoranız vardı sanıyorum değil Hayır, mi? Hayır İngiltere'de ben kalkınma çalışmaları Hı. konusunda özellikle Az gelişmiş ülkelerin evet. kalkınma yaklaşımları, insani gelişme diyelim, kalkın, yani development denmesi Hı. nedeniyle kalkınma diyoruz ama insani gelişme odaklı. E, School of Oriental and African Studies özellikle seçmiştim çünkü o tarihte e, Dünya Bankası ve IMF yaklaşımını e, devlet planlama teşkilatında çalışan bir uzman olarak yakından kalkınma anlayışlarını bilen biriydim başka alternatif kalkınma anlayışları, insani gelişme anlayışları geliştirme ile ilgili örnekleri incelemek, evet. deneyim kazanmak istediğim için bu okulu tercih etmiştim Londra Üniversitesi'nde bir başka okulu. Çok özel Çok bir yararlardı. bakış açısı vardır Sovac'ın ama. Yani Gerçekten alanda bilinir. Hatta ve hatta bu mainstream dediğimiz ana akım batı bakış açısını Taşımayan bir üniversitedir. Ee, çok doğrudur. Yani batı merkezli bakış açısına e, özel olarak eleştirileri evet. olan hocaların ve iyi akademik e, deneyimleri, alan deneyimleri olan hocaların bulunduğu bir okuldur. E, ben çok memnunum, çok doğru bir tercih yapmışım e, gitmekle, seçmekle bu okulu. O Beni kabul ettikleri için Hı. ve oradan bir derece aldığım için de ayrıca teşekkür borçluyum okula. Deniz Kandiyotiği'yi bu anlamda çok anmak evet. isterim. Kandiyotiği ile yaklaşık iki yıl çalışmış olma şansı buldum o dönemde. Çok şey öğrendim, çok şey birlikte üretebildiğimiz bir bölüm oldu. Gerçekten çok yararlandığım bir perspektif oldu. İnsanın zaten böyle bir 10-12 yılda bir, böyle hiç değilse bir... Ara verip bulunduğu kurumda çünkü çok statikoculaşıyorsunuz, muhafazakarlaşıyorsunuz, evet. aynı işi yapıyorsunuz, aynı masaya gidiyorsunuz, aynı konuyla uğraşıyorsunuz. Kendinizi biraz geriye çekip uzaktan bakmayı ve bir anlamda başkalarının ürettiklerine de hani illa kafamızı kendimiz duvara vurup öğrenmek değil yöntem çünkü. Başkalarının ne ürettiği, ne düşündüğü, ne baktığı, ne yaptığı, başka deneyimlerin ne gösterdiğini. Bir tazelenme dönemi gibi kabul eder, okur, inceler, gider, görürseniz dünyaya bakışınızı değiştirmese bile benim için değiştirmedi dünyaya bakışımı. Ama çok takviye etti, çok besledi, çok büyüttü. Çok tazelendim. Bu programa girmeden önce sohbet ederken söylemiştim. Ee, şimdi de böyle çok ihtiyaç duyuyorum çünkü ben 97'de döndüm e, Londra'dan. 97'den bu yana farklı alanlarda çalışmış olmanın getirdiği farklı birikimler olduysa da e, son yıllarda çok gerçekten böyle ihtiyaç duyuyorum. Birkaç ay kapanıp keyfimce okuyayım. Başka yerlerde ne oluyor diye bakayım. İnternet bu okumaları aralara sıkıştırarak yapmamızı sağlayan önemli bir araç aslında. Ama dikkati de çok dağıtan bir araç. Onu ee, da unutma işte bak. Tam evet. onu diyecektim. Çok doğru bir tespit. Yani konsantre olup okumak evet. başka bir şey. Bir konu üzerinde düşünerek okumak başka bir şey. Böyle hani bir ona konuyorsunuz, bir buna uçuyorsunuz, bir oturuyorsunuz, bir kalkıyorsunuz, <gülüyor> bir koşuyorsunuz. Böyle dağınık bir şey. Zihniniz de aynı şekilde dağınık oluyor. İşte Twitter gençliğiyle Orada hı hı. kendimi çok yakın hissediyorum. O zaman sizi Twitter'da takip etsin dinleyicilerimiz. Evet, ee, evet, evet. Şimdi bu eğitimle ilgili soruları da hep ben şu yüzden soruyorum. Hep böyle kadın aday kadın aday dediğimiz zaman aslında ne kadar donanımlı olduğunu partiye bakmaksızın o kadar hı hı. donanımlı kadınlar geldi ki programda benim hı hı. burada konuk ettiğim ve bu konularda yabancı dil bilen. İşte master doktora çalışması yapan, belirli bir kariyeri olan. Baktığınızda erkekler yok böyle siyasette. Yani bir ortalama kadın siyasetçinin sahip olduğu profille ortalama erkek siyasetçi arasında dağlar kadar fark var. Ortalama demek çok doğru değil. Yani bence kadınlarda da erkeklerde de. Siyaset toplumdaki herkesin yapması gereken evet. bir şey ve bir dağılım var. Ee, belki sizinle iletişim kuracak e, kadar kendini rahat ve iyi hisseden kadınlar açısından söylüyorsunuz. Ama <gülüyor> erkekler bu tür imkanları kullanmak ve e, buralara ulaşmak konusunda e, her zaman daha e, evet. rahatlar. Yani <gülüyor> hani aynaya bakmıyorlar mı diye düşünesi geliyor insanın <gülüyor> bazen. Hani kendisini böyle e, hani ben, ben e, kilolu bir insanım evet kendime göre kendimi güzel kabul ediyorum. E, rahatım, sevecenim, sıcakkanlıyım. E, i̇nsanları dinlemeyi biliyorum. Empatik ilişki Hı -hı. kurmak konusunda belki 12 sene sosyal hizmetler alanında... E, sosyal politika planlama hocalığı yapmış olmanın getirdiği avantajlarım var. Yedi yıl bir kadın danışma merkezinde kadınları dinleme görevi yaptım. Gönüllü olarak yaptığım çalışmalar arasında. Belki onların kazandırdığı deneyimler bunlar. Ama insan kendine aynada bir bakar yani. Herhalde ben Dünya Güzellik Kraliçeliğine de aday olacak durumda biri değilim yani. hani Bir haddini bilir falan. Erkekler için böyle bir şey yok. Yani onlar bir şey arzu ediyorlarsa... Onun e, hani Allah o Engel kavunu, tanımıyorlar. O kavunu evet. onlar için üretmiş gibi davranabiliyorlar. Kadınlar öyle değil. Kadınlar hayatın her alanında çok iktisatlı davranmaya çalışıyorlar. Hı -hı. Kötü bir kavram olarak iktisadı kullanıyorlar. Kıt kaynaklarını ee, en böyle aynen, nasıl aynen, şey yaparım? Onu, ona ekleyecek evet. buradan yürüyecek bir tarafta. Aman oradan bilmem ne olmayacak falan. Bu böyle çok minik minik hesaplarla ilerleyebiliyorlar. Bunun çeşitli nedenleri var. Toplumsal cinsiyet dengesizliği, eşitsizliği bunun en önemli nedenlerinden biri elbette. Ee, böyle kaynaklar da gerçekten kıt yani. Ben çok beğenirim bir televizyon reklamı vardı. Annesinin dizinde e, evlat ağlıyor. İşte evler satılmış, çocuk deve kuşu yatırımı yapmış, batmış. Üzülme evladım diyor. Oturduğumuz evi de satarız. Sen yeter ki tavuk ıı, çiftliği kurmak istiyorsun. Kur yani hani yatırım yapacak oğlu tekrar. Hiçbir kadın böyle şanslara sahip olmuyor. İnanın evet. hani küçük ve orta işletme kuracak bütün kadınlar için bir atımlık barut var. Bir kere deniyorsunuz, başarısızsanız sen zaten başarısız oldun. Sen zaten başarısız oldun diye dinleniyorsunuz sürekli. Düşünün biz 60 küsur erkek başbakan gördük bu ülkede bir tane kadın başbakan gördük ve herkes dönüp dönüp bize ama bir kadın başbakanı da gördük yani kadın başbakanı da gördük yani demeyi kendisi için rahatlıkla söylenebilir bir laf olarak görüyor. Benim anlamakta çok zorluk çektiğim şeylerdi. Ben de her defasında diyorum ben de 60 küsur erkek başbakan gördüm. Kaç tanesi acaba benim niteliklerimdeydi? Kaç tanesi acaba Tansu Çiller'in ki kendisinden hiç az etmem, o ayrı bir şey. Tansu Çiller'in eline su dökemeyecek erkek başbakanlar da gördük. Yani hani ölçü böyle olunca bir tane kadın genelleme yapmak için yeterli sayılıyor. 60 küsur erkek hiçbir şey ifade etmiyor, doymuyor, doymuyor, doymuyor. Erkek egemen sistem böyle bir şey. İşte burada şöyle bir sıkıntı da var tabii. Dediğim gibi gelen ve benim konuştuğum ve benim de aynı zamanda kendi çalışmalarımdan tanıştığım kadın siyasetçilerin hepsi çok donanımlı. çok Ama kadınlar homojen bir grup değil ki. Erkekler da de değil. Evet ve kadınları temsil edenler hep daha elit kadınlar oluyor. Hmm. Ama o diğer kadın gruplarının sesi çok duyulmuyor bu sistemin içinde. Bir de böyle bir sıkıntı var. Erkeklerde her renk var yine. Yok orada da yok. Orada da e, yani siyasetin bakın e, bugün bizim e, siyasi partiler yasamızın hangi dönemin siyasi partiler anlayışını siyaset yapma anlayışını yansıttığını düşünüyorsunuz. 20. yüzyıl başlar. İnanın yani hani bir yüzyıl geriden gelen bir anlayışı yansıtıyor. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. Avrupa Sosyal Demokrat Partileri de bizim gibi bu sıkıntıyı yaşıyorlar. Çünkü... Siyasi partiler eliyle siyaset yapma 19. yüzyılda ortaya çıkmış bir şey ve o partiler o süreçten geçerek oluşmuşlar hani sınıflı sistem üzerinden gelişmişler. Herkes bulunduğu sınıfa göre siyasi örgütlenme yapmış ve o giysiler içerisinde kalmışlar. Bazı küçük reformlar hani bir tür renesans geçmiş, değişiklikler olmuş ama siyasi partilerin ...yapılarındaki bu temel problemler o dönemden kalma. Çünkü bu dönem 21. yüzyıl artık böyle kendini vakfederek siyaset yapmaya elverişli değil. Bu erkekler için de o yüzden sorunlu. Mesela 25-40 yaş arasındaki erkeklerin hangileri siyaset yapabilir? Muhasebeciler, mali müşavirler yapabilir. Evet. Devlet memurları erkeklerde de kadınlarda da yapamaz. Avukatlar yapabilir. E, doktor ve benzeri serbest meslek erbapları yapabilir. Esnaflar yapabilir. Ve e, yerel yönetimlerde de bunu zaten çok iyi görürsünüz. Örgütlenmiş olan erkekler de bu alanlardaki erkeklerdir. Bunun üzerine bir de cinsiyetçilik girer. Hı hı. E, bu erkekleri destekleyen kadınlar var olurlar. Ya da bu erkeklerin arasında... E canım şimdi bizim bilmem kim abimizin de kızı buncayı bakın Kiraz Belediye Başkan adayı nasıl seçildi? Babası, evet. Yani <gülüyor> saygısızlık etmek için söylemiyorum ama hanımefendi babası kanser hastasıydı ölümü çok yakındı MHP'ye yıllarca emek vermiş bir beyefendiydi. Kiraz'da çok sevilen sayılan insanlarmış ve yani e, işte bana bir şey olursa kızımı belediye başkanı yapın diye. Rica etmiş arkadaşlarından, kendi ülküdaşlarından onlar da bu e, Vadi bu talebi yerine, yerine getirdiler. getirdiler. Evet. Kızını belediye başkanı yaptılar. Mart, MHP'den sonra, evet değil. Kızı da sonra AKP'ye giderek bedelini ödedi, karşılığını ödedi. O da başka bir kısmı. Ama hani erkeklerin elinden tuttuğu kadınlar olmakla kadınlar eşit, erkeklerle eşit kendini görerek siyaset yapan kadınlar olmak arasında çok önemli farklar var. Hmm. Ve siyasette kadınların varoluşlarıyla ilgili tartışmaların önemli bir kısmı buradan geliyor. Ben 5 yaşında okuma yazma öğrendim. Birçok yerde bunu anlatmışımdır. Fark ettiğim ilk şey okuma yazma öğrendiğimin anlaşılmasından sonra sen biliyorsun dediler evde bir gün. Ee, Anladığım ilk şey şu oldu, çevremde benim okuma yazma bilmeyen erkek yoktu. Ben karşıya kadar büyüdüm ama okuma yazma bilmeyen kadınlar vardı. Çok şaşırmıştım. Annem yaşında, kadınlar var, ben 5 yaşındayım okuma yazma biliyorum, onlar bilmiyorlar. Ve kadınlara okuma yazma öğretmeye kalktım. Yaptığım ilk kadın çalışmasıdır. Yani bir eşitsizlik olduğu çok açıktı. Çok açıktı Erkekler her sabah kalkıyorlardı. Emekli değillerse işlerine gidiyorlardı. Esnafsa dükkanını açıyordu. Benim babam gibi bankacıysa bankasına gidiyordu, şubesine gidiyordu. Öğretmense okuluna gidiyordu. Kadınlar eğer öğretmen değillerse, hani Allah'ın hikmeti tesadüfen e, öğretmenlik yapmıyorlarsa ya da bir şirkette çalışmıyorlarsa ev kadınıydılar. Benim annem de bir ev kadınıydı. Annemin geçmişinde işçilik olmasaydı, benim annem tütün işçisi bir kadın. Hı hı. Annemin evlilik nedeniyle e, çalışma hayatından çıkan işçi kadınlardan biri olması gibi bir gerçeğimiz olmasaydı ailemizin içerisinde, annem kendi parasını kazanmış bir kadın olmaktan, kocasının eline bakan bir kadın olmaya geçişin, kendisi için ne kadar acı verdiğini yaşamış bir kadın olmasaydı, biz okuyun, Kimseye muhtaç olmayın sloganıyla büyütülmezdik. Bu mottoyla büyüttü bizi. Kimseye muhtaç olmayacaksınız. Ayaklarınız üzerinde duracaksınız. Binlerce, milyonlarca böyle kadın var. Evet. Yani bu kadınların siyasette karşılığı maalesef yok. Erkeklerin bu kadar ayrışmış bir dünya olursa fırsatları da daha çok. Siz çocuklarınızı bırakıp nereye gideceksiniz akşam siyaset yapmaya Allah aşkına ya kim bakacak çocuklarınıza kocanız mı gelip bakacak evde çocuklarınıza ama erkekler için böyle bir sorun yok çocuklar uyuduktan sonra eve gelebilirler hala onları bekleyen karılarının hazırladığı sofralarda yemek yiyebilirler yani çok şematikleştirerek anlatıyorum belki ama hayatın gündelik pratiği böyle giden bir şey ya ben burada çok komik bir şey anlatayım benim tanıdığım karı koca akademisyen var ee, yeni çocukları oldu işte eee Erkek sürekli geceleri geç çalışıyor ofisinde. Ben bir gün dedim ki ya niye bu kadar geç çalışıyorsun? E dedi ben dedi yapmam gereken çalışmalar var dedi. Bebek beni şey yapıyor dedi. Çok meşgul ediyor. E senin hanımın da dedim akademisyen o ne yapıyor? E o bakıyor tabii ki dedi. Yani tabii ki. çocuk doğmuş, çocuğu hanıma bırakmış. Akademik çalışma yapamıyorum evde sıkıntı oluyor diye iş yerinde çalışıyor. Yani kadın erkek arasında hiç default dediğimiz yani beklenilen şey kadın bakar. Tabii Varsayılan durum kadının evet. bakmasıdır. Çünkü evet. zaten toplumsal cinsiyet rolleri dediğimiz şey kadının doğurması ve bakım işlerinden sorumlu olmasıdır. Evet. Kocanızın çarabını yıkayacaksınız. Siz yıkamasanız bile çekmecesine girmiş mi yerinde duruyor mu kontrolünü siz yapacaksınız. Başkasına yaptırsanız bile. Zaten o yaptırdığınız insan da yine bir kadın olacak. Ve eskiden boşanma davalarında biliyorsunuz şeylerden biriydi bu kadınlık görevlerini, eş görevlerini yerine getirmemek altında mesela ev temizliği yapmadı, yemek yapmadı, şunu yapmadı, bunu yapmadı gibi şeyler vardı eskiden. Evet. Ee, yani daha çok tabi cinsel ilişkiyi reddetmekle ilgili bir kavramdı. Şimdi cinsel ilişki de vardı ama içinde Hı. ev işlerini yapmamak Kesinlikle. kadının üstünde görülen sorumluluklar ve yerine getirmediği görevler arasında görülüyordu. Evet. Yani tabi medeni kanun da buna cevaz veren bir e, evet. özellik taşıyordu. İçerik itibariyle öyleydi. E, çalışma yaşamına girmek için de e, izin almanız gerekiyordu. Evet, Onların hepsi değişti. değişti. Ama orada da şunu da söylemek lazım. Sivil toplum örgütlerinin ciddi baskılarıyla değişti. Ve bunun çok altını da çizmek istemiyorlar son zamanlarda. Sivil toplum örgütlerinin bence biraz da altı kazınıyor gibi geliyor bana. E, ben bu yorumunuzu çok doğru buluyorum. Çünkü bu kanun değişikliklerinin... <gülüyor> uzun yıllar e, gerçekleşmesi için çaba harcamış kadınlardan biriyim ben e, gerek medeni kanun gerek ceza kanunu gerek aile içi şiddetle ilgili kanunların oluşumu Hatta, şöyle bir ekleme yapayım <gülüyor> feminist sivil toplum örgütleri bu kelimeyi de özellikle önüne koymak istiyorum evet. çünkü Türkiye'de şey diyorlar işte feministler şöyle kavga eder erkek gibidir erkeklerden nefret. hayır feministler bu ülkede kadın erkek eşitliğini sağlamak için ciddi çalışmalar yaptılar i̇şte, bu tür çalışmalarda bence bunların arasında ee, çok bence doğru ee, bana göre tabi ben kendimi feminist olarak tarif eden kadınlardan biriyim çünkü bana göre kadın erkek eşitliğini talep etmek istemek ee, insan isek hepimizin evet. e, insan olma paydasında farklı varlıklar bile olsak özelliklerimiz itibariyle e, hak açısından eşit pozisyonda olmamızı yararlanma açısından erişim açısından hakların kullanımını ...fırsatlara, imkanlara... ...eşit pozisyonlarda olmamızı gerektiriyor. Ben de insan olduğumu savunuyorum. Bütün kadınların insan olduğunu savunuyorum. O nedenle de kadınların insan olarak eşit oldukları bir dünya oluşturmaya çalışıyorum. Bana göre eşitlik çok değerli bir kavram. Evet. Adalet eşitlik olmadan olmaz. Önce eşitlik sağlayacağız. O zaman çünkü adil bir dünya yaratma şansımız olacak... Adil olmak istiyorsa eşitlik isteyeceğiz. O yüzden de bütün bu çalışmaların tam da feminist bir öze oturduğunu düşünüyorum. Eşitlikten yana olmak nedeniyle. Eşit insan olma talebidir bence feministlerin en temel talebi, en önemli evet. isteği ve çok sevdiğim bir sloganı var. Feminizmin küçük güzeldir diye. Ee, ve e, çok önemli olduğunu e, kişisel olan politiktir sloganıyla evet. birlikte e, çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü biz küçük küçük dünyalarda yaşıyoruz hepimizin kutu kutu evleri var apartman daireleri var milyonlarcadan bir tanesi. Hepimizin evinde aynı politik örüntü tekrarlıyor değil mi? Hani hepimiz kalkıyoruz, çayı biz demliyoruz, kahvaltı sofralarını biz kuruyoruz, çamaşırları biz düzenliyoruz, yataklar temiz mi, toplanmış mı, çarşaflar bugün değiştirilmeli mi, kontrol ediyoruz. Başka birine yaptırsak bile... Evin içindeki işlerin, aile sorumluluklarının bizde olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Biraz önce verdiğiniz örnekteki gibi bakım işleri, bebeklerin bakımından, yaşlıların bakımına, hastaların bakımından, sakatların bakımına kadar bir limon bakım ekonomisi işleri bizim sırtımızda dönüyor. Demek ki benim evimde dönen, benim özelimde yaşadıklarım sizin evinizdekilerle bir benzerlik oluşturuyor. Çok Soyutlama düzeyinde baktığımız zaman, yukarıdan bir bakışla baktığımız zaman bu kibrit kutusu gibi olan evlerin içerisinde aslında bir gerçek tekrarlıyor. Aynı gerçek tekrarlıyor. Demek ki bir sistemlilik var. Bu sistemlilik nedir? Kadınlarla erkeklerin eşit olmadıkları, farklılaştırıldıkları ve bu farklılığın sonucunda kadınların eşitsiz insanlar olarak zarar gördüğü, yaratıcı özelliklerinden, insani özelliklerinden, toplumun, Yeterince yararlanamadığı farklılıkların getirdiği zenginliğin topluma katılamadığı bir problemli evet. sistem söz konusu. Evet. hiyerarşik sistem, ilişkilerin var oldu, devletten var oldu, devlette olan o hiyerarşik ilişkinin aile içine ve ev içine de yansıdığını görüyorsunuz. E, karşılıklı bir şey bu. Sizin evet. evinizin içerisindeki hiyerarşik düzen de topluma yansıyor. Aynen. Topluma yansıdığı gibi devlete yansıyor. Onun için parlamentonuzda kadın erkek eşitliği sağlanmıyor. Evinde eşit olmayanın parlamentosunda eşitlik olmaz. Evet. Biz evimizde ne kadar eşitlik sağlıyoruz? Okullarımızda da o kadar eşitlik sağlayacağız. Otobüslerimizde de o kadar eşit davranış içinde olacağız. Otobüste hamile kadına yer vereceğiz. Hamile kadın olduğu için bebeğe ve anneye herhangi bir çarpmada zarar gelmesini önlemek istediğimiz için yaşlıya yer vereceğiz. Çünkü onların kemiklerinin daha kırılgan olduğu bir çağda olduğunu bileceğiz. Çocuklara özen göstereceğiz, yer vereceğiz. Çünkü onların korunması gerekiyor. Kendilerini koruyabilecek özellikleri henüz kazanmadıkları bir yaşta oldukları için. Hani Mantığımız böyle işleyecek. İnsanın farklı özelliklerine e, cevap veren koruyucu, dayanışmacı bir toplum olacağız. Ama biz kadınlara sadece kadın oldukları için yer vermeyeceğiz güçleri olduğu sürece ayakta durabilecekler. Evet. Yani korunması gereken özellikleri neler oldu? Onun için ben mesela yeraltı su işlerinin, e, sualtı işlerin, gece çalışma yasaklarının kaldırılması gerektiğini savunan insanlardan biri oldum yıllarca ve 4857 sayılı iş kanunun değiştirilmesiyle ilgili çalışmalar sırasında bunların en azından kişisel özellikleri nedeniyle bu tür yasaklardan uzak kalması mümkün olan insanlar için mesela su altı eğitimciliği alıyorsunuz, eğitim görüyorsunuz. Bu alanda diplomanız var ama iş kanunu diyor ki su altında kadınlar çalışamaz. Böyle saçmalık olabilir mi yani bu çağda? Bunların kalkması için çaba harcamış ve bunları gerçekleştirmiş feminist kadın hareketinden, kadınlardan biriyim. Bununla da gurur duyuyorum. Çünkü Türkiye'de bugün demokraside sağlanan daha en azından yasal düzeyde sağlanan bir ilerleme varsa... Bu bizim taleplerimiz, bizim gözümüzü açıp eşit bir dünya kurmak, eşit bir dünyanın daha sağlıklı, hepimiz için daha hayırlı olduğunu görebilmemizle alakalı bir şeydi. Bu mücadelenin yararlı olduğunu düşünüyorum. E, siyasete dönersem ben e, ilk yaptığım çalışmalardan bu yana hayatımın her evresinde siyaset yaptığımı düşünüyorum. Evet 657 sayılı devlet memurları kanununa göre. Ee, çalıştığım sürece e, siyaset yapmam yasaktı. Ama siyaset kavramını sadece siyasi partilerde faaliyet yapmak olarak algılarsanız bu böyledir. Yani dar ve geniş anlamda siyaset kavramlarıyla biraz e, konuşmak gerekirse, e, dar anlamda siyaset, e, siyasi partilerde yaptığımız siyaset. Ama siyaset kavramı daha geniş anlamda baktığımız zaman, ee, sorunları görmek, bu sorunlara cevap üretmek, bu cevapları üretebilmek için e, sorunları yaşayan ya da sorunları çözmekle görevli olan ya da bu sorunların çözümüne katkıda bulunmasını istedikleriniz arasındaki diyaloglar, bir çözüm için mutabakat oluşturmak, birlikte bir konsensusa varmak gibi ve sonuç olarak da bu çözüm için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına kaynak ayırmak gibi bir ...bir dizi özellik taşıyor. Ben hayatım boyunca... ...bunu yaptığımı düşünüyorum. Yani sivil toplumun da bu anlamda... ...peşine düştüğü her bir talep için... ...oluşturduğu talep... ...talebin oluşturulması süreci... ...bu talebin başka kesimlere... ...kabul ettirilmesi... ...karşılığını parlamento ya da başka yerlerde... ...oluşturmak ve sonunda... ...yasalara işlemek, yasalara işledikten sonra... ...bütçelerde karşılığını... ...bulmaya çalışmak gibi... Birçok faaliyet yürüttüğüne göre demek ki sivil toplumda aslında siyaset yapıyor. Geniş anlamda evet. siyaset yapıyor diye düşünüyorum. Ben e, yaptığım her şeyin siyaset olduğu kanaatindeyim. Hatta insanların siyaset yapmıyorum diyerek de siyaset yaptığını meydanı boş bıraktıklarını düşünüyorum. Onun için meydanı doldurmaya davet <gülüyor> etmek lazım insanları aktif olarak. Her gün 24 saatlerini ayırmak zorunda değiller. Ee, evlerinden bile ilgilenebilecekleri, yapabilecekleri şey var. Yani inanın artık internet üzerinden imza Tabii. verdiğiniz kampanyalarla Yaptığınız bir yığın değişiklik olabiliyor. Tabii ki onunla sınırlı kalmasınlar. Çok soyutlayıcı, çok yalnızlaştırıcı <gülüyor> bir şey. Bilgisayarım ve be ben, iPad'im ve be ben dünyası. Ya bir karikatür vardı dün. Gerçekten de düşündürücü. Bu dün teki sokağın ortasında şiddet görüyor. Bir erkek onu böyle bayağı böyle ağır şeyler söyleyerek dövüyor. E i̇nsanlar resmini çekip Twitter hashtagleri var. Evet. işte kadına şiddete hayır işte evet. kadına yönelik şiddete doğru değil falan ama hiçbirisi yardımcı olmuyor çünkü evet. insanlar sanal ortamda bir şey yapmakla meşguller evet. ve gerçekten de bence içinde bulunduğumuz durumda bu insanlar e, sanal ortamda çok rahat bir şekilde söylüyorlar bazı şeyleri ama iş yapmaya gelince bu konuda çok fazla taşın altına ellerini Be koymuyorlar benzer bir şeyi ben e, geçenlerde bir videoda gördüm hatta kendi facebook'umu da paylaştım bir asansöre biniyorlar işte her binen orada duran bir kadın bir erkek var aralarında bir tartışma başlıyor ve adam kadının üzerine böyle fiziksel hı hı. olarak müdahalede bulunmaya başlıyor falan insanlar genellikle böyle siniyorlar bakıyorlar müdahale eden bilmem kaç kişi de bir çıkıyor yani hani çok böyle nadir karşılaştığımız bir şey oluyor yani aile meselelerine karışmamak lazım kültürünün nasıl yansıdığını gösterdiği gibi bu da kayıt altına alınıyor ve yayılıyor herkes bunu yaymakla meşgul yayarken de kimse işte o müdahale edenlerden biri olmak istiyorum demiyor şimdi bunun başka bir deneyini daha yaptılar erkek kadına şiddet uyguluyor insanlar geliyor müdahale ediyor tam tersi oluyor bir de kadın erkeğe şiddetçi herkes bakıyor gülüyor Hiçbir şekilde müdahaleden orada da yok. Şimdi orada da bir ayrımcılık yapıyoruz aslında. Yani hmm. erkekler de şiddet görebilir. Yani toplumun içinde şiddet dediğimizde kadın kadına şiddet uygulayabilir. Bu tür şeyler de oluyor ama hep beklediğimiz erkek kadına yapacak ve kadın yaptığında da çok sesimizle çıkarıyor muyuz? Çıkarmıyoruz sanki. Hmm. Böyle bir şey de var. Ee, akademik anlamda bir araştırma karşılaştırmalı bir araştırma hatırlamıyorum ama yani ben kadına yönelik şiddetle, aile içi şiddetle uğraşmış yıllardır uğraşmış biriyim. Ee, belki hani ım, şiddete mesela aile içi şiddetle ilgili e, vakalarda e, kadına yönelik kısmın e, şiddet vakalarının aşağı yukarı %75-80'ini oluşturduğunu görüyoruz. Evet. E, i̇kinci bir şey bu %75-80'in içerisinde de e, erkekten kadına yönelik bir şiddetin olduğunu her dört vakanın üçünün. ...bu Hı -hı. özellikte olduğunu görüyoruz... ...zaten cinsiyet şiddet dememizin... ...aileçi şiddete, kadına yönelik şiddeti... ...en önemli önemliliğini de bu tespit... ...yani her dört... E, ...şiddete uğramış kadının... ...üçü bir erkekten... ...ve yakını olan bir erkekten... ...tanışı olan, ailesinden olan... E, ...ya da çok yakın ilişkide olduğu... ...bir erkekten geldiğini... ...gördüğümüz için... E, ...bir cinsin öbür cinse yönelik... ...şiddetinden söz ediyoruz... Hı -hı. Dediğiniz olabilir çünkü kadınlar da erkekler de sonuç olarak şiddetin var olduğu ve şiddete dayalı ilişkilerin var olduğu bir toplumda doğuyorlar ve büyüyorlar o zaman birbirimize şiddet uygulamanın e, Muhtaat olduğu, sıradan olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Gücü gücü yetene diyorum ben ona. Kimin gücü yetiyorsa o şiddet uyguluyor. Mesela aile içi şiddette annenin kız çocuğuna uyguladığı şiddet de var. Çok şey yapmıyoruz bu töre cinayetlerinde ortaya çıkan olaylarda olsun, aile içi. Psikolojik şiddet olsun yani bence aile içi kadının kadına uyguladığı şiddet de söz konusu aslında. E, ama bu şiddetin özelliğinin eril olması gerçeğini evet. değiştirmez. Evet. Yani şiddeti uygulayan kişinin kadın ya da erkek olması, ortadaki şiddetin eril sistemle ilgili, erkek egemen sistemle ilgili ve erkek egemen bakış açısını yansıtan ile... bir şey tabii evet. ki. O, o özelliği ortadan kaldırmaz o nedenle doğrudur anneler de çünkü e, kızlarının Namusuyla ilgili kavramlara Hı. aynen babalar gibi ya da erkek kardeşler gibi ya da dedeler gibi bakıyor olabilirler. Çünkü sonuç olarak biz de gökten zembille inmiyoruz. Hepimiz bu toplumda doğup bu toplumda büyüyoruz ve bu toplumun değerlerine göre insanlar olmaya başlıyoruz. Bunu aşmakla ilgili, bunun dışına çıkmakla ilgili şeyler de çok bedeli ağır işlerdir. O kadar da kolay değildir. Bunun... E çok sıradan olmayan örnekleri, örneğin e, gay, lezbiyen insanlar içindir. Evet. Hani Bu standartların tanımlı, dar tanımlı sosyal dokuların dışında bir şey yapıyorsa insanlar hayatlarında dışlanıyorlar. Hı hı. E, kadınlar için de böyle, erkekler için olduğu gibi. E, kadınlar için de böyle bir taraf var. Hani e, tanımın dışında bir e, duruşunuz varsa toplumda, ben kendim için de mesela çok karşılaştım geçmişte. Şimdi biraz yaşımız kemale erdiği için çok fazla ses çıkaramıyor belki herkes e, bulunduğum ortamlarda. Ama gençlik yıllarımda e, mesela e, cadı, şer, şirret yani hakkını savunan falan demiyor. Ya ne cadalos kadın diyor. Evet. Yani. Bir araştırma yapılmış New York Times'da yayınlandı geçenlerde. E, profesörlerin öğrenciler tarafından yapılan değerlendirmelerinde aynı davranışları gösteren erkekler sert. işte böyle ne bileyim kendini böyle çok şey tanıtan adamlar olurken kadınlar aynen böyle kötü niyetli, şer, cadı. Yani aynı davranış kadınla erkek sergiliyor ama öğrencilerin değerlendirmesi bile farklı. Ama işte bu toplumsal cinsiyete dayalı evet. değer sistemi yüzünden. Değerlendirme puanlamada bu cinsiyete tanıdığımız özellikler ne olacak? Sevecen olacak, kucaklayıcı olacak, ah böyle sevgi pıtırcıkları açarak dolaşacak. Erkek dediğinizde katı katı kas katı olacak, en sert bakışlı falan olacak. Hani davranış kodlarını böyle beklediği için kafasında kadın denilen davranış bu, erkek denilen davranış bu olduğu için değerlendirme yaparken de buna göre değerlendirme yapıyor insanlar hani. Bu da aslında arka planda yine evet. cinsiyet rolleriyle ilgili toplumsal bölünmüşlüğü bize yansıtan bir şey. Bu kadar bölünmüş bir toplumdan hayırlı işlerin çıkması kolay olmuyor. Ben, ben o de yüzden de. insani değerlerin yükseltildiği ve insan olma paydasının büyütüldüğü eşit bir dünya için... Mücadele ediyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadele ediyorum, Eşit Yaşam Derneği'yle hı hı. mücadele ediyorum, başka sivil toplum örgütlerinde de yer alarak mücadele ediyorum. Yer almaya da devam edeceğim bu mücadelelerde. Siyasette ne yaptığımı hiç konuşamadık bu arada. Evet evet ben şimdi ona geleceğim sadece şunu söylemek istiyordum. Bu kadının kadına uyguladığı şiddeti söyleme sebebim şuydu aslında. Feminizm dediğimiz şey bu eleştirel bakış açılarını aslında geliştiren alandır. Yani hı hı. feminizmde biz bu eril sistemin neler getirdiğini, neler yaptığını ve feminist olan ve feminizm üstünde çalışmalar yapanlar da işte bu LGBTİ çalışmaları, çevreyle ilgili çalışmalar, yerel düzeydeki çalışmalar bunların üstünde çok dururlar. Bu yüzden de feminizmi sadece tek bir şeyin içine koyarak o kavramı anlamadan üstünden geçen akademisyenleri gördükçe geçenlerde nitekim biz gördük sizinle gittiğimiz bir toplantıda <gülüyor> ben de üzüldüm. Üzülüyorum o yüzden buna da söylemek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi çok vaktimiz olmadığı için evet ben sizin siyasette yaptıklarınızı gelmek istiyorum. Neden CHP? Hı hı. CHP'de neler yapıyorsunuz? Sizin çünkü bir ara parti meclisindeydiniz. Evet. O yüzden de aslında yönetim kadrosunda olan birisi olarak da CHP'nin iç işleyişini de bilirsiniz bir yerde. Bir Neden tercih. CHP? Evet. E yani hani bizde CHP'liler arasında şey çok modadır. Hani biz atadan dededen CHP'li evet. oluruz. Ben de babaannemden CHP'liyim. <gülüyor> <Evet. gülüyor> e, bu işin esprisiydi. E, benim ailem Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'de ve Karşıyaka'da kurucu ailelerinden biridir. Ama benim CHP'li olmamın öyküsü onların e, CHP'li olması değildir. Ben kendi aklımla bu işe karar verdim. 18 yaşımda. Bir siyasi partide mücadele etme ihtiyacı duydum. Ülkeye katkıda bulunmak için siyaset yapmayı doğru buldum. Benim gidebileceğim mevcut siyasi partiler arasında bana en yakın düşüncelerime, duygularıma en yakın olan yer Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin modernleşmeci bir parti olmasının bunda rolü var. Kurallı bir ülke istemesinin Rolü var yani yasaları olan yasaların düzgün işlediği bütçesinin hesabını veren bir e, parti olmak istemezse bu yönde e, talepleri olan bir parti olmak istemesi Cumhuriyet değerlerine saygılı bir parti olmak istemesi gibi Kalkınmacı bir parti olması gibi 18 yaşındaki aklımla bunları e, tercih ederek Cumhuriyet Halk Partili oldum Tabii ki e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrat çizgisi için mücadele edenlerden biriyim. Ben e, kendini sol olarak tarif eden insanlardan biriyim. Bugünkü çağda artık solun sağın ne olduğu da muğlaklaşmış olmakla birlikte ben kendimi sol e, diye tarif ediyorum. E, bugün de Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde e, solda duran biri olduğumu düşünüyorum. Ama solda duran biri olmam iş dünyasına, e, işletmelere, Sadece işçiler açısından baktığım anlamına gelmez. Ee, ben mesela İzmir'de yaşayan biri olarak İzmir'in daha çok yatırım almasını, daha çok üretim yapmasını, e, bunu da mümkün olan en geniş şekilde planlanmış şekilde yapmasını e, arzu ediyorum. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu yapabilecek özelliklere sahip olması için çaba harcıyorum. Bugün e, muhafazakar partilerle Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki farkında, Bence bu muhafazakarlıkla ilgili kısımda olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadele etmeye devam ediyorum. Kadınlara daha açık eşitlik kavramına daha yakın Hı. layıklık gibi kadınlar açısından son derece önemli bir kavramı savunan bir parti Cumhuriyet Halk Partisi kadın erkek eşitliği açısından da 1990'lardan bu yana kotası olan bir partiden söz ediyorum. Kotaya uymakta çeşitli sorunları var. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde de her şey sütten çıkmıyor, ak kaşık gibi çıkmıyor karşımıza. Mesela Mücadele seçimler, her yerde var. Mesela bu ön seçimler zor bir soru sorayım öyleyse bu ön seçimlerde İzmir'de kadınların durumunu nasıl buldunuz? Evet e, biliyorsunuz ön seçimde e, birinci bölgede bir, ikinci bölgede bir arkadaşımız listeye girmeyi başardı, kadın arkadaşlarımız. E, benim tanıdığım, e, bildiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapısı özellikleri e, aslında daha fazla insan çıkarmaya yeterlidir evet. doğrusunu isterseniz. E, i̇lk kez ön seçim. E, yapıldı uzun yıllardan 89'dan bu yana çok uzun yıllar 99'dan bu yana pardon e, ve e, biraz hazırlıksız yakalandığımızı düşünüyorum kadınlar olarak e, bu sürece e, önümüzdeki seçim böyle olmayacaktır bunu aşmanın araçlarını Cumhuriyet Halk Partili kadınlar e, seçimden sonra oluşturacağız bir sonraki seçimde bunu aşacağız ama şu anda e, bu hazırlıksızlığın ve kadınlar arası koalisyon kuramamış olmanın, kadınlar arası ortaklık kuramamış olmanın ...sonuçlarını yaşadık kadınlar. Kendi aranızda bir öz eleştiri yaptınız mı bununla ilgili? E, yani tabii ki hepimizin kırgın ve üzgün oldu. Ben e, ön seçime girmedim. Kontenjan evet, adayıydım. Hı -hı. Merkezde e, çeşitli çalışmalarımın olmasa... ...daha önce kadın kolları genel sekreterliği yaptım... ...parti meclisi üyeliği yaptım. Hala da sosyal politikalardan sorumlu... ...genel başkan yardımcısının yardımcılığını yürütüyorum. E, merkezde bu kadar e, çalışmış ve tanınırlığı olan... E, ...bir başka kadın İzmir'de yok... O nedenle kontenjandan gelmeyi, İzmir'den kontenjan adaylarının çıkmasını arzu ettiğim için tercih ettim. Ön seçime de girmedim. Ön seçimin biraz önce konuştuğumuz sorunları olduğunu da bildiğim için bu tercihi daha kolay yaptım. Ama ön seçime giren her arkadaşımın ne kadar destek arzu ettiğini, ne kadar destek ihtiyacı duyduğunu biliyorum. Düşünün 13 kişilik bir liste yazacaksınız. 36 kadın var. Evet evet. Demek ki kadınlar arasında da tercih yapmak zorundasınız. Ama bizim birçok insanımız kadınlar arasında değil, kadınlarla erkekler arasında tercih yaptı. Ve ne yazık ki başlarken sizin söylediğiniz önemli bir nokta, mesela nitelikli kadın bulamadı arkadaşlar. Yani nitelikten ne anladığımızla ilgili sorunlar var. Hani nitelik kavramının içine. Bazen ben dalga geçerek söylüyorum çok sevdiğim bir arkadaşımın sözüdür kadınlara sıra gelince. İşte e, üniversite mezunu olacak, hatta iki dil bilirse çok iyi olur. İşte çocuklarıyla şöyle ilişkisi olacak, evli olursa çok iyi olur. İşte bilmem kimin kızı olursa pek fazla yararlıdır. E, üstüne üstlük de, hani at biner, piyano çalar, keman da öğrenirse... <gülüyor> Tam cumhuriyet kızı oluruz. Yani kızı. şimdi hani böyle bir gerçek yok yani, hani keman çalsam sana ne? Değil mi? Hani toplumdaki insanda ben her gece gidip gıy gı insanlara kemanla ristel verecek değilim yani. Canım isterse şarkı söylerim, canım isterse herkes gibi kalkar oynarım, canım isterse müzik aleti çalmayı biliyorsam, bağlama çalıyorsam, çalarım yani hani e, ama bunun bir şartmış gibi düşünülmesi söz konusu oluyor, kadınlar söz konusu. Yani kadınlarla erkekler aynı terazide tartılmıyorlar. Evet. Aynı kriterlerle değerlendirilmiyorlar. Siyaset bu eşitsiz alanın, ee, çok ortada göründüğü e, alanlardan bir tanesi eşitsizliğin kendini çok gösterdiği alanlardan bir tanesi işte onun için e, değerlendirmeleri 8 Mart 8 Haziran'dan itibaren daha geniş yapacağız şu anda herkesin e, birinci işi partisinin Hı -hı. alandaki başarısını arttırıcı evet. faaliyetlerini yapmak ama arkadaşlarımın ne kadar kırgın olduğunu ne kadar üzüntülü olduğunu kendimize de pay biçerek. E, takdir etmeyenlere de pay biçerek e, bu konunun mesela ön seçim yönetmeliği ile ilgili bir hazırlık yapacağız 8 Haziran'dan sonra. Çünkü ön seçim yönetmeliğinde kadınları koruyucu, kadınları destekleyici, kadınları öne çıkarıcı hükümler olmaz ise KOTA'nın nasıl yapılacağı ile ilgili siyasi partiler kanunu da bu açıdan problemli. Ön seçimde KOTA uygulamanıza, fermuar uygulamanıza izin vermiyor mesela siyasi partiler kanunu. Bu tür problemleri de var kanunların. Hı hı. Yani bunları gören ve bunlar için mücadele eden partili kadınlar ve kadın hareketinden kadınların bir araya geldiği yeni bir güce ihtiyacımız olduğunu görüyorum. 8 Haziran'dan sonra bunu oluşturmak için çaba harcamak zorundayız. Peki partinin içinde bunu konuşacak demokrasiye sahip misiniz sizce? Kesinlikle evet. Kesinlikle. Yani bu e, işte ilçe koordinasyon toplantısı yaptık kadın kollarıyla e, iki hafta önce. 2 haftadan da fazla yani listeler açıklandıktan sonra orada da bunlar konuşuldu. Hatta ben bunları burada kapatalım şu anda konuşmayalım ama aklımızın önemli bir tarafında unutulmayacak unutmadığımız bir yerde kaydedelim ve 8 Haziran'da bu defteri açalım dedim. Evet. Öyle bir anlaşma yaptık arkadaşlarımızla 8 Haziran'dan sonra elbette konuşacağız ve bunları şimdiye kadar da konuşmadığımız zannedilmesin konuşuyoruz. Kadınların oranı Cumhuriyet Halk Partisi'nde %31-32 düzeyindedir. Daha çok kadına ihtiyacımız var. Onun için daha çok kadının siyasete katılması, siyasi partilere üye olmasına ihtiyacımız var. Ee, daha çok kadının sesinin yansımasını istiyorsak daha çok aktif kadına evet. ihtiyacımız var. Ben bu vesileyle e, kadınlara buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Şimdi onu, Buyurun olur. gelin, üyemiz olun ve bu mücadeleye katkıda bulunun. Bunu özellikle sordum çünkü e, siyaset sadece mecliste yapılan veya ne bileyim e, yerel siyasette yapılan bir şey değil. Siyasi partinin kendi içinde de siyaset yapabiliyorsunuz. Siyaset her yerde Her yerde. Yapılıyor. Zaten feminist söylemden yola her çıkarak. Her yerde yapılıyor ve evet. Evet. Çünkü siyaset dünyayı değiştirmek için yapılıyor. Bulunduğunuz yeri değiştirmiyorsanız dünyayı değiştirmek iddianız olamaz. Ben çünkü son zamanlarda takip ettiğim kadın siyasetçilerden şunu görüyorum. Hiçbir partiye üye olmayan, seçim zamanı bir partiye üye olan sonra da ''Aa kadınları listeye koymadılar.'' Ne emek verdiniz peki siz o partide? Hmm. Ne kadar şey yapıyorsunuz? Şimdi CHP'de o yüzden böyle bir konuda siz çok emek vermiş birisiniz. O yüzden... Ben yalnız da değilim. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok deneyimli kadınlar var. Çok Yani geçmişten farklı olarak son 10 yılda siyasete gelip duvara toslayıp, erkek egemen sistemin oradaki yansılarına toslayıp, hani böyle cezir gibi geriye çekilmeyen, yapışıp kalan kadınlar var ben de onlardan biriyim biz o duvara yapıştık o duvarla birlikte büyüyeceğiz duvar yükselecek biz de yükseleceğiz yükselirken de bu duvarı değiştireceğiz evet. bu duvar hepimizi gösteren renklerden oluşan bir duvar olacak yani bu mücadelenizi o yüzden takdir ediyorum çünkü seçime girip seçimden seçime karşımıza çıkan bir kadın aday değilsiniz siz Değilim. seçimden seçime çalışma yapan birisi değilsiniz siz sürekli çalışıyorsunuz zaten evet. o yüzden sizinle farklı toplantılarda hep karşılaşıyoruz o zaman yolunuz açık olsun diyorum. Teşekkür ederim. Desteklerinizin devamını bekliyoruz evet. efendim. Radyo Eko olarak. Evet inşallah yani seçim sonrası seçime kadar böyle götüreceğiz. Seçimden sonra da feminist konularına biraz daha ağırlık vermeyi düşünüyorum. O yüzden tekrar sizi çağıracağım. İnşallah Çok mutlu olurum. Yaz aylarında buralarda olursunuz. Görüşürüz tekrar. Buradayız. Biz İzmir'deyiz her zaman gelebiliriz. Gün tarih ayarlar. Birlikte oluruz. Evet. sevgili Nazik Işık çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bu akşamlık da bu kadar diyorum. Kadının Sesi programından İzmir Ekonomi Üniversitesi stüdyolarından bu akşamlık bu kadar. Herkese iyi akşamlar. Hoşça kalın.